Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm. Mâ lekum keyfe tehkumûn. Ey kafirler! Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Efe la tezekrûn kurun Siz hiç düşünmüyor musunuz? Emlekum sultanum mubin. Fe'tu bi kitabikum in kuntum sadikin. Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz kitabınızı getirin. Ve acaalu beynehu ve beyne'l cinne nesba. Ve laqad alimati'l cinne innahum lamuhdarun. Subhanallahi illa ibadallahil Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ Ey kafirler! Siz ve taptıklarınız Allah'a karşı kimseyi kandırıp şaşırtamazsınız. Ancak kendisi cehenneme girecek olanları şaşırtabilirsiniz. Ve meminna illa lehu makamum ma'lum. Ve inna lenehnu's-saffun. Ve inna Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biziz. Şüphesiz ki Allah'ı tesbih edenler de biziz. Ve in kanu le لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْاَوَّل۪ينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Müşrikler her ne kadar eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar. وَلَقَدَ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى ve abicir hım, Ey Muhammed, sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakın da azabı göreceklerdir. Afıb azabına فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur. وَتَوَلَّعَ <gülüyor> عَنْهُمْ sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir. Subhan رَبِّكَ Rabbil الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. وَسَلَامٌ Gönderilen peygamberlere selam olsun. وَالْحَمْدُ Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sa'd Suresi bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 e aittir. Saat harfiyle başladığı için bu atla anılmıştır. Surede peygamberleri yalancı sayan kavimlerin azabı hak ettiklerinden Davut peygamberin yaptığı bir hakemlik olayından Süleyman, Eyüp, İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyasa, Zülkifl peygamberlerden ve İblis'in Adem'e secde etmekten çekindiğinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Sâd. Vel Kur'ânî zizdikr. Belil lezîne keferû fî izzetin ve şiqâka. Kam ehleknâ min, min Saat. zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik onlar feryat ettiler ama Artık kurtuluş zamanı değildi. Ve acibu en caahum munzirum minhum ve kalle kafirun haza أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا Müşrikler kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kafirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir dediler.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 أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب İçlerinden bir grup çıkıp gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin çünkü bu arzu edilen bir şeydir biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik bu sadece bir uydurmadır Kur'an aramızdan ona mı indirildi, dediler. Hayır, onlar benim vahimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır. <gülüyor> Yoksa çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbinin hazineleri, onların yanında mıdır Emlahum semawati ma beynehuma Yoksa göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş bozguna uğramış bir ordudur. Kezebet qablhum qawm nuhin ve adu ve fir'aun وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَأَصْحَابُ الْاَيْكَةِ Onlardan önce de Nuh kavmi, Ağat kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmi ile Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı. اِنْ كُلُّنْ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti. وَمَا يَنْبُرْ هَا اُلَاءِ صَيْحَةً Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur. Kafirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler. Ey Muhammed! Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi. İnna sakharn al-jibāl māghu yusabḥn bil-ʿashi wal Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allahı tesbih ederlerdi. Waṭṭayr mḥṣūratan kullu Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi. وَشَدَدَنَا <gülüyor> Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik. وَهَلْ اَتَاكَ Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. İz dekhalû alâ Davûd'e fefezi'e minhûn qalû lâ tekhaf Qalû lâ tekhaf hasnânî begâbe'bûnâ alâ be'bûdîn fehkûn beynenâ bilhak فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْتِقَ وَهْدِنَا اِلَى سَوَا اِصْصِرَابُ Onlar Davud'un huzuruna girince, Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp, zulme sapma bizi doğru yola götür dediler inna liya akfilniha akfilniha fi'l-khitab onlardan biri bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi dedi. Kâle lekad zalameke bisüâli ne'cetike ile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 ''Ve zanne <Sessizlik> Dâvudu ennemâ fetennâhu festegferâ rabbehu ve harrâ râki'an dedi ki, ''Andolsun, kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak İman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davut bunun da kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi. ''Feğferna lehu zâlike ve inne lehu indenâ lezulfâ ve biz de bunu ona bağışladık. Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır. Ya Davudu inna cealnâke halifeten fil ardı fehkum beynen nas. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ Biz ona dedik ki, Ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Hava ve arzulara uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapan kimseler için de hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. <gülüyor> <gülüyor> Biz göğü yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zanlıdır ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline E ve ard Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız Yahut da Allah'tan korkanları yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız? Kitabun enzelnâhu ileyke mübârakun liyeddebberû âyâtihi ve liyetedekkere ulul elbâb Bu Kur'an, ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. وَوَهَبَنَا لِدَاوُودَ سُّلَيْمَانِ نِعْمَ الْعَبَدُ innehu اَوَّابِ Biz Davud'a oğlu Süleyman'a ihsan ettik. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق Hani ona akşamüstü süratli, iyi cins atlar gösterilmişti. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmayı sağladıkları için tercih ettim dedi. Nihayet koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman o atları bana getirin dedi. Sonra da onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik ve tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o tövbe edip bize yöneldi. Süleyman ey Rabbim beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Sen gerçekten çok ihsan edicisin dedi. فَسَخَّرْنَا لَهُ الْجِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَا اَنْحَيْتُ اَصَابِ Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere hafif hafif esiyordu. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّا۪ينَ وَغَوَّاسَ وَآخَر۪ينَ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ Kimisi bina ustası, kimisi dalgıç olan şeytanları ve kötülük yapmasınlar diye zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik. هَذَا <gülüyor> Biz ona, işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsız olarak ver veya tut dedik. Ve inne lehu ve Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır. Ve izkür <gülüyor> eyyübe iznada rabbehu emni messe niyes şeytanu binusbin ve azab hada muhteselun daridun ve şerab ey Muhammed kulumuz eyyübu da hatırla hani o şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye Rabbine nida ve niyaz etmişti. Biz ona ayağını yere vur. işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su diye vahyettik. Ve <gülüyor> vehebena lehu ehlehu ve mislehum ma'ahum rahmeten minna ve biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْتًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابَ biz ona eline bir deme sap al ve onunla vur. Yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi. Ve zhkur ibadena İbrahim ve İshaka ve Ya'kube vel إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle ihlaslı kimseler yaptık. Şüphesiz ki onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendir. İsmail, Elyasa ve Zülkifli de hatırla. Onların hepsi de iyi kimselerdendi. Bu bir hatırlatma ve öğüttür. Allah'tan korkanlar için güzel bir yer ve kapıları kendileri için açılmış bulunan Adn cennetleri vardır. Muttaki'ine fîhâ yed'ûne fîhâ bifâkihetin kefîratin ve şerâb. Ve'indehum kâsirâtu'l <Sessizlik> Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş... Ve aynı yaşta olan huriler vardır. Hâzâ mâ tu'adûne liyevmil hisâb. İnne İşte hesap günü için size vaat edilen budur. Gerçekten bu bizim verdiğimiz bir rızıktır ki tükenecek değildir. Hâzâ. İşte bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde kötü bir yer olan cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır. Hada ve İşte bu kafirler içindir. Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir. O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır. <Sessizlik> Kafirlerin önderlerine, işte bu grupta sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de, onlara rahat ve huzur olmasın, çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler. <gülüyor> Dünyada onlara uyanlar da bilakis size rahat ve huzur olmasın. Bu azabı bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü bir durak derler. Dediler: Rabbimiz, kim bu yarattı, onun ateşteki azabını kat Yine onlar: Ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse, onun ateşteki azabını kat kat arttır derler. Vallar, malana, la nara rjalan, kunna nuddhum min al-ashrar. Attxhdna hum sikhriyan, amzawat anhum Cehennemlikler bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler? İnne zâlike lehakkum tekhâsumu ehlin Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir. Ul innemâ enemunzirûn. Ma'am min ilahin illa ve ma Ey Muhammed, de ki ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir. Kul ve nebe'un azim, entüm anhumu arizun. Mâ kâne liye min ilmin bil mele'il e'lâ, idh İyuhâ ileyye illâ enmâ ene nezîrun deki o büyük bir haberdir ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum bahsediliyor. İqala rabbuka lil melaikati min Hani rabbin meleklere ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti. Fesecedel melâiketu kulluhum ecma'ûn İlla iblî sestekber ve kâne minel kâfirîm Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler. Ancak iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. O ya iblisü mâ mena'ke en tescudelime khalaqatu bi yedeyye estekberte em kunteminel alîm Allah ey iblis! Benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın yoksa sen yücelerden mi oldun dedi. <gülüyor> İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu da bir çamurdan yarattın dedi. قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَج۪يمِ وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَة۪ي اِلَى ila الْد۪ينِ Allah, haydi çık oradan, sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi. Kâle Rabbi fe enzirni ilâ yevmi İblis, ey Rabbim onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Kâle fe inneke minel munvarîn ilâ yevmil vekatil Allah sen o bilinen vaktin gününe kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin dedi. O alefe biizzetike la ugwi illa ibadak minhumul İblis senin izzet ve şerefine yemin ederim ki içlerinden senin ihlaslı kulların hariç ben onların hepsini azdıracağım dedi. O alefel hakku vel hakqa aqul la amla en nejahanna memminke ve mimmen teba'aka minhum ecm'in Allah işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki Senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi. Ul me eselukum alayhi min ecri ve ma ana min el mutekellifin In huwa illa zikrun lil وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَح۪ينَ Ey Muhammed! De ki, ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden size bir yükümlülük getirenlerden de değilim. O Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka anlayacaksınız. ZÜMER suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 75 ayettir. Zümer, zümreler, gruplar anlamına gelir. 71 ve 73. ayetlerde kafirlerin zümreler halinde cehenneme sevk edilecekleri, Allah'tan korkan müminlerin de yine zümreler halinde cennete sevk edilecekleri anlatılmaktadır. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilül Kitab min Allahil Azizil Hakim. Bu kitabın indirilmesi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafından olmuştur. İnna اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ Ey Muhammed! Gerçekten biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız kendisine tahsis ederek Allah'a ibadet et. لَا إِلٰهَ إِلَّا, لله الدين الخالص والذين اتخذوا إلا ٱللَّهُ ٱلذِّينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ أَمَا illa li yuqarribuna ila allahi zulfa inna allaha yahkum baynahum fima fihi ikhtilafun inna la Halistin yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَاً لَصْطَفَٓا مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبَحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama o bundan münezzehtir. Yücedir. O tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tır. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَيُكَوِّرُ O gökleri ve yeri hak ile yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِمْ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجِ Yخلوقكم في بطن أمماتكم خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذالكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. O sizi bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti ve sizin için davarlardan sekiz çift indirdi. O sizi analarınızın karınlarında bir yaratılış şeklinden sonra başka bir yaratılış şekline geçirerek üç karanlık içerisinde yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevriliyorsunuz? إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر أخرى ثم ile sudur. Eğer inkar ederseniz Şüphesiz ki Allah sizden müstagnidir. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz, Sizden razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonra sizin dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduğunuz şeylere haber verecektir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.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 ilehi min qabl waj'ala insana bir zarar dokunduğu zaman rabbine yönelerek ona yalvarir sonra allah ona kendi tarafından bir nimet verdiği zaman, önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur ve onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ey Muhammed! De ki, sen küfrünle bir müddet yaşayıp geçin, sen gerçekten cehennemliklerdensin.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 keru <Gülüyor> albab yoksa o gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak itaat eden ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir sendeki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ancak aklı başında olanlar öğüt alırlar ya ibadillazina amanu benim tarafımdan de ki ey iman eden kullarım rabbinizden korkun bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir. Ul inni umirtu an a'budallaha muhlisallehiddin ve umirtu li an akuna awwalel muslimin. De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek O'na ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi. <gülüyor> De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem Gerçekten büyük bir günün azabından korkarım. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيهِمْ de ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız O'na ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini de ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki bu apaçık bir zarardır. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah, kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım, o halde benden korkun. Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Alâik alâik alâik alâik alâik alâik alâik ve alâik alâik alâik alâik alâik alâik alâik alâik işte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte onlar aklı başında olanlardır. Efemen haqqe aleyhi kelimetu'l-azab Hakkında azap sözü hak olan kimse onlar gibi midir Ateşte bulunanı sen mi kurtaracaksın لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من توقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْحًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجَعَلُهُ حُطَامًا اِنَّ فِي Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onun da renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır. A f man şerḥ Allahu caderu l-İslam, fahuwa ʿala nūr min Allahın Göğsünü İslam'a açtığı kimse artık Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allahu nezzale ehsane'l hadisi kitaben mutashabem metaniyetu qashir <gülüyor> min huludullezine yakhşavne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 Allah, sözün en güzelini birbirine benzeyen ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah, kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ su kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir zalimlere kazandığınızın karşılığını tadın denir قَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. Fakat hiç anlayamadıkları yerden kendilerine azap geldi. فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ Lau kanu yâlemun. Allah dünyaya hayatında onlara rezillik azabını tattırdı Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Valla qadâzrâbna linnâs fi hadal Qur'ânî min kulli mâtalillâ. Allah'ım yetekkaro. Andolsun ki biz bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik. Kur'anın Arap'ya'nı ayrıziyi ve Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركان متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل لا يعلمون الله Mü'minle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen, birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. İnneke meyitun ve innehum meytun. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz.